Elhamdülillahirrahmanirrahim. es ve ala ve sahbihi 9. Öfkeyi tutmak. Bu, başkalarına zarar vermemenin şekillerinden biridir. allah şöyle buyurur. O sahipleri ki bollukta ve darlıkta sadaka verirler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar, Allah da iyilik edenlerini sever. Bunlar muttaki olanların sıfatlarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden nasihat isteyen birine öfkelenme buyurmuştu allah Teala şöyle buyurur. Her kim de sabreder ve suç bağışlarsa işte bu azmedelecek işlerdendir. Kardeşlerin eziyetlerine karşı sabretmek üzerinde daha önce durmuştur. ile birlikte olan herkes öfkesini tutmaya, sabretmeye ve bağışlamaya muhtaçtır. Bu niteliklere de ancak mücadele ve çaba ile ulaşılabilir. Evet. Dokuzuncu maddemiz. Öfkeyi tutmak, yani insan sinirlendiği zaman veyahut da kızdığı zaman kızgınlığını yenmesi. Başlığımızın konumuzla alakası nedir? Başlığımızın konumuzla alakası şudur ki, demek biz anlıyoruz ki öfke veyahut da sinir veyahut da zarar, kardeşin kardeşe zarar verdiği, kardeşlik hukukunu zedelediği ve kendisiyle istenilen kardeşlik ahlakının yerine gelmeyeceği şeylerdendir. A bu nasıl olur? Yani öfke neye sebebiyet veriyor ki? Kardeşin kardeşe zarar verdiği veya kardeşlik hukukunu zedeleyen bir unsur haline geliyor. Onu işte konunun içerisinde zaten göreceğiz. Yani öfke nedir? Resulullah niye öfkeden nehyetmiş? Bütün bu anlattıklarımız bu sorumuzun aynı zamanda cevabıdır. Ama umumen bileceğiz ki biz öfke, sinir bunlar kardeşlik hukukuna zarar veren, kardeşlik hukukunu zedeleyen unsurlardandır. <gülüyor> o zaman tam zıddı, yani zıddını çevirdiğimizde hilim, affedici olmak, bunlar da kardeşlik hukukunu besleyen kardeşin kardeşe fayda sağladığı, yarar sağladığı bablardandır. Şimdi bu konuda e, elimizde bizim e, bir umde olan bir hadis var. O hadisin üzerinden eğer konuya girecek olursak, adamın bir tanesi sahabenin biri Peygamber aleyhissalatu vesselam'a geliyor. Diyor ki, ''Ev <gülüyor> seni bana nasihatte bulun.'' Bana tavsiyede bulun, Peygamber aleyhisselatü vesselam da diyor ki la teğdap, kızma, adam diyor ki ev seni, Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki la teğdap, adam üçüncüye tekrar diyor ev seni, Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki la teğdap, adama diyor ki kızma, öfkeni tut yani kızma. Şimdi burada biz normalde e, işlemiş olduğumuz konuda bir işgal var. Bir problem var. O da nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın siniri nehyetmesi ve sinirin de, öfkenin de insanda fıtri ve cibilli bir şey olmasıdır. Yani nasıl olur da Peygamber Aleyhissalatu vesselam birine kızma der? Oysa kızgınlığı Allah Azze ve Celle bizim içimizde yaratmış. Yani şimdi yeryüzünde Hatta İmam Şafii'nin bir sözü var. İmam Şafii diyor ki, kızdırıldığı halde kızmayan merkeptir. Yani hani bir adam eğer kızdırılmasına rağmen hiç kızmıyorsa, damarına basılmasına rağmen hiç öfkelenmiyorsa bu merkeptir diyor. Çünkü merkebin ahlakıdır bu. Hatta böyle bir insan yani günümüzde psikoloji, psikoloji açısından nasıl sorunlu bir insandır. Yani problemli bir insandır, duygularını ayırt edemeyen veyahut da duygulara tam oturmamış e, ilginç bir insandır. E buna rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeye diyor ki, kızma. Hem Allah bizde bir şey yaratacak, bize yerleştirecek hem de peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın ve bize o yarattığı şeye yapma diyecek. Yani bu neye benzer? Mesela şöyle bir hadis gördüğünüzü düşünün. Nefes almayınız. E nerede geçerse geçsin bunda bir problem var öyle değil mi? Yani nefes alarak yaşamayı Allah bende yerleştirmiş. Yemek yemeyiniz mesela. Yemek yiyerek yaşamayı Allah bana yerleştirmiş. E kızma da öyle, kızgınlığı. Allah Azze ve Celle bana yerleştirmiş, fıtratıma koymuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bana diyor ki, kızma. Alimler demişler ki burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği iki şeydir. Yani burada kızmadan kastı bizzat kızgınlığı nehyetmesi değildir. Çünkü kızgınlık mükellefin elinde olan bir durum değildir. Biz demiştik teklifin temel şartı nedir? Temel şartlarından biri kudrettir. Gücün yetecek ki onunla mükellef olasın. Öyle değil mi? Peki burada kast edilen şey nedir o zaman? Birincisi, Söyleyecek olan var mı? Buyur. Kızgınlığa götürecek olan mukaddimeler. Hah! Birincisi, seni kızgınlığa götürecek olan mukaddimelerden uzak dur demektir. Seni kızgınlığa götürecek olan mukaddimelerden uzak dur demektir. İkinci görüşe göre bazı âlemler ne demişler? Kızdıktan sonra başkalarına yani haddi açmama, kızdıktan sonra. Kızdıktan sonra kızgınlığın gereklerini yapmaktan kendini men etmektir. Tamam Mesela diyelim ki biri seni çok kızdırdı ve sen de çok kızdın. O kızgınlık sana ne hissi veriyor? İntikam, kin, suizan, nefret mesela. Bunlar hep kızgınlıkla oluşan şeyler. Öyle mi? İnsan sevdiği adama suizan yapar, insan sevdiği adama kin besler, insan sevdiği adama haset yapar, insan sevdiği adamdan intikam alma duygusuyla yanar tutuşur. Yok. Bunlar hep kızgınlık ve öfkeyle oluşan şeylerdir. İkincisi ise, öfkeyle oluşan batını ve zahiri olan kötülüklerden kendini menet demek istiyor Peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Tamam İkisi de doğrudur. Yani ikisini de ele aldığımız zaman bu nehyinin içerisine, öfkelenme nehyinin içerisine ikisi de girer. Yani eğer ki bir Müslüman, Müslüman kardeşlerinin hukukunu gözetmek istiyorsa, Müslüman kardeşleriyle Allah'ın razı olacağı bir şekilde bir hukuk gözetip zarar verici unsurlardan kaçınmak istiyorsa o zaman iki şeye dikkat edecek. Birincisi neler onu kızdırıyor? Bunu bilecek. Onlardan uzak duracak. Mesela diyelim ki örneğin e, tartışmanın sonunda sürekli gözle görülen bir şey var ki siz tartıştığınız zaman kızıyorsunuz ve kızdığınız zaman da karşıdakini kırıyorsunuz. Mesela ne yapacaksınız o zaman? Tartışmayacaksınız. لَا تَغْدَبْ demek la تُمَارِ demek. Tartışma demek. Anlaşıldı mı? Mesela diyelim ki biz pratik olarak yaşıyoruz görüyoruz ki ani müdahaleler, insanların hayatına yapılan ani uyarılar Arada hemen bir sürtüşmenin ve elektriklenmenin doğmasına ve ciddi bir tartışmanın oluşmasına neden oluyor. Öyle mi? O zaman biz buradan bu hadis-i şerifte neyi anlayacağız? La <gülüyor> تَغْدَبْ Yani insanlara ani müdahale etme. Mesela birinde bir hata gördüğünde adam daha hatasının üzerindeyken anında o hatayı adama söyleme. Mesela. Niye? Bekle. O da yatışsın. Sen de yatış. Önce mesela ne yap? Önce kardeşine dua et. Onun düzelmesi için Allah'tan yardım iste. Sonra onu bunu yaptıktan sonra yani kalbinde bunu kinle kötü bir duyguyla yapmadı yapmayacağından emin olduktan sonra bu sefer ne yap bu sefer kardeşini uyar mesela diyelim ki sen baktın ki bir ortam var o ortama girdiğin zaman kızıyorsun ve bu kızgınlığın akabinde insanları mesela kırıyorsun örneğin latakda ne demektir o ortama girme demektir anlaşıldı latakda bu ortama girme demektir çünkü dediğimiz gibi burası önemli bir konu. Yani insanın kendini sinirlendiren unsurları tespit edip onlardan uzak durabilmesi, onlardan kaçınabilmesi. Çünkü böyle mesela tamam şu olabilir. Kızmak bizim elimizde değil, kızıyoruz. Ama bundan günah kazanmayız. Ama kızgınlığın üzerine tereddüp eden şeylerden ise günah kazanıyoruz. Niye? Çünkü şare bizi bundan nehyetmiş. Ya demiş ki kızma. Yani seni kızgınlığa götürecek olan sebeplerden uzak dur. Mesela şimdi diyelim ki biz şu anda siz insanlarla beraber yaşıyorsunuz değil mi? Her insan ne kadar asosyal olursa olsun hayatının belli bir süresini insanlarla beraber geçiriyor mutlaka. İster çok, ister az. E, muhasebe yapması gereken meselelerden bir tanesi de budur. Nedir? Beni ne kızdırıyor? Yani insanlarla beraber yaşadığım zaman, insanlarla iç içe olduğum zaman beni kızdıran unsurlar nelerdir? Mesela ne oldu? Ben hayatımda ne zamanlar kavga ettim? Örneğin. Onlara bakacak, bu kavgaya beni iten, beni tetikleyen sebepler nelerdi mesela, tamam mı? Bunları görecek. Mesela baktı ki biri kendisine küfrettiğinde adam sinirlenmiş ve kavga etmiş misal. Ne yapacak? Burada ne demektir onun için? Ağzı bozuk olan insanlarla arkadaşlık etme demektir. Madem ağzı bozuk olan bir insan seni kavgaya sevk ediyor, seni kavgaya sürüklüyor, o zaman ağzı bozuk olan insanlarla kavga etme demektir. Mesela bakacak, ben ne zaman şey yapıyorum? problem yaşıyorum. Diyelim ki ortamda hakka hukuka riayet etmeyen insanlarla beraber kaldığımda beni sinirlendiriyor ve bu sinir beni işte sinirin üzerine terettüp eden günahlara ya batını, suizan, kin, gadab ya da zahiri vurma, hakaret etme, kavga etme, tartışma gibi zahiri ve batını haramlara beni sevk ediyor. Ne yapacak? İnsanlar içinden İnsanların hakkını, hukukunu bilmeyen insanlarla arkadaşlık etmeyecek mesela. Onlarla aynı ortamda bulunmamaya gayret edecek mesela. Tamam Yani لَتَغْدَبْ demek, seni sinire götüren bütün mukaddimelerden uzaktır demektir. Bu da insandan insana değişir. Yani ortaya bir kaide koyup e, bu kaidedir, herkes bundan kaçınmalıdır diyemeyiz. Ama şu bir gerçektir ki her insanın hayatta sinirlendiği şey bir diğerine göre farklıdır. Eğer insan sinirine mani olamıyorsa, sinirini terbiye edemiyorsa o zaman ne yapacak? kendisini sinire götüren unsurlardan uzak duracak. Mesela özellikle ailelerde böyle bir problem var genelde. Anlaşamayan kadın kocalar, Yani karşınıza çok gelecek bu tip şeyler. Anlaşamayan kadın koca, birbirini kıran, birbirine hakaret eden, birbirine küfreden kadın koca. Niye soruyorsun? İşte her olayın sonu tartıştık, o bana böyle dedi, ben ona böyle dedim. Ondan sonra tartışmayın o zaman. E bu kadar basit, Ya kızmayın demek bu olmaz. Kızmak fıtri olan bir şey, öyle mi? E hele bir de bir kadının olduğu yerde kızmamak hiç mümkün olan bir şey e değil. Kızmak zaten fıtri. E kadın da eğer kemiğinden yaratılmış zaten adamı kızdırıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman kadın seni kızdırmaya başladığında anda kapıyı vurup dışarıya çıkacaksın. Tamam? Eğer sen tartışınca bu iş daha kötü bir yere geliyorsa birbirine hakaret Çünkü o da senin karın olduğu kadar Müslüman, aynı zamanda senin bir Müslüman kardeşindir de. Yani de sokaktaki adama kızamam ama evde karıma, çoluğuma kızabilirim. Böyle bir anlayış yok. Sokaktaki adamı dövemem ama evdekini dövebilirim, küfredemem ama küfredebilirim falan. Böyle bir anlayış yok İslam'da. Tamam Onlar da dışarıdaki insana nasıl güzel muamele ile memursak, onlara da güzel muamele ile memursak. E o zaman ne yapacağız? Baktık ki şey oldu, ee, durmuyor iki taraf. Hemen hayatımızda tespit edip, Tartışma bizi götürüyorsa eğer hemen bırakıp gideceğiz. Mesela diyelim eve geldin yemek yok bu seni sinirlendiriyor misal. Ve bu sinir beraberinde kötü bir şey getiriyor. Yemek olmadığı gün evde durmayacaksın misal. Git karnını doyur ondan sonra bir yerde gel evine. Ta ki şey olmasın o tartışma ortamı yaşanmasın diye tamam. Ve bunu iyi düşünmemiz lazım. Yani her birimizin hayatında güzel düşünmemiz lazım. Çünkü mesela her biriniz kendinize sorun. Hayatınızda en pişman olduğunuz şeyler nelerdir? Dönün bakın, kızgınlıkla yaptığınız şeylerdir. Yani hiç sevinçle pişman olduğunuz bir şey yapmazsınız. Hiç sabırken, böyle gayet rahatken yerinizde oturmuş, ayaklarınızı uzatmış, gazete okurken pişman olacağınız bir şey yapmazsınız. Ne zaman genelde pişman olursunuz? Çok kızmışsınızdır, o kızgınlığın akabine bir şey yapmışsınızdır. Ve şey, O size hayatınızda bir pişmanlık olarak geri gelmiştir. Onun için her Müslümanın bu alimlerin dediği şeye dikkat etmesi lazım. Tamam, kızmak elimizde değil ama bizi kızgınlığa götürecek olan şeyleri tespit edip onu ondan uzak durmak bizim elimizde olan bir şey ve kızgınlıktan mesul olmamızın sebebi de bu. Tamam? Yoksa kızgınlığın kendisi değil yani. Kızgınlığa götüren şeylerden kaçabiliyor olmamız. İki, Bazı alimler de demişler ki burada kastedilen şey Adam ne bilsin her zaman kendini kızdıran şey nedir? Yani kızgınlık aniden bir kere de oluşan şeytanın da pohpohlamasıyla aniden oluşan bir şeydir. Kızgınlık vaki olduktan sonra kişinin kendini kızgınlığı getireceği şeylerden men etmesi gerekir. Tamam Mesela misal örnek veriyorum. Kızdığınızda en çok ne yaşıyorsunuz? <gülüyor> yani çünkü burada şöyle bir sıkıntı var genel itibariyle. Mesela bu tip meseleleri insan dinlediğinde veya ota okuduğunda yanlış anlaşılabiliyor çoğu zaman yani. Hani ne örneğin? Yanlış anlaşılabiliyor diyelim, e kızgınlık beni neye götürüyor? Birine bağırmadan, ben bağırmıyorum bitti mesele değil. Yani bağırmak bir günah, Müslümana sesini yükseltmek, çok bağırmak bir günah. E bir tane günah da ne? Suizan yapmak, görünmeyen olanı değil mi? Ona karşı kin duymak mesela. Ona karşı haset duymak, mesela bunlar asıl insanı bitiren şeyler bunlar. Zahiri olanların telafisi mümkün ama bunlar ahlak haline geldi mi, bunların telafisi mümkün değil. Mesela diyelim ki bizde şöyle bir ahlak var, biz bunu fark ettik. Kızdığımız adama karşı adil değiliz. Yaptığı her şeyi mesela suizanla yorumluyoruz, kötüye yorumluyoruz. Bu adam bizim helakımız demektir, tamam Yani bir insana kızdığımızda ona karşı adil olamıyorsak eğer, İçimizde ona karşı bir şeyler hissediyorsak sürekli bu adam bizim helakımız demektir. Bu ahlak da bizi helaka götüren bir ahlak demektir. O zaman ne yapacağız? Mesela kızgınlığın üzerine terettüp eden şeylerden kendimizi men edeceğiz. Kime kızmışsa ona çok fazla dua edeceğiz. Çünkü dua Allah'ın izniyle insanın kalbini Müslümanlara karşı temizler. Öyle mi? Şimdi siz bir adama güzel dua ettiğinizde ona karşı kalbinizde kin kalır mı? Nefret kalır mı? Suizan kalır mı? Gece sırf onun için gece namazına kalkmışım mesela ben. Misal, diyelim ki gece işi gücü bırakmışım, bir kardeşime dua etmek için gece namazına kalkmışım. Bu benim içimde ona karşı suizan bırakır mı? Nefret bırakır mı? Kim bırakır mı? Mümkün değil böyle e bir şey. Yani salih amelle olaya yaklaştığım için Allah'ın izniyle benim kalbimi Allah Azze ve Celle ona karşı ne yapacaktır? Ona karşı temizleyecektir, tamam Mesela bir insana kızdığım zaman ne oluyor? Bende ona karşı bir kin oluşuyor misal. Yani suizan ayrı bir şey değil mi? Onun yaptığı her şeyi kötüye yormak, ön yargı. Bende kin oluşuyor ona karşı mesela, ne demek kin? İç kızgınlık yani o her aklıma geldiğinde benim tabiatım bozuluyor, kimyam bozuluyor ee, mesela. E ne olacak? E, bu benim problemimdir, yani bu benim hastalığımdır, bu benim problemimdir. Benim bunu yine dua yoluyla, onu aklıma getirmeme yoluyla veya bu tip insanlarla arkadaşlık etmemek yoluyla benim onu kendimden şey etmem lazım, benim onu kendimden temizlemem lazım. İşte artık e, biraz sonra zikredeceğim zaten kızgınlığı gideren veya kızgınlığı azaltan bazı unsurlar var. İşte abdest almak gibi, oturmak gibi, yatmak gibi, susmak gibi vesaire. Bir de onlara dikkat edeceğim beraberinde. Onları da ne yapacağız? Zikredeceğiz. Anlaşıldı. Yani o zaman kızmanın içerisine bu da girer, bu da girer. Yani kızma dediğinde Resulullah bize ne kastediyor? Seni kızgınlığa götüren bütün unsurlardan uzak dur. Kızma yani kızdığında oluşan zahiri ve batini haramlardan kendini uzak tut. İkisi de, iki mana da e, hadis-i şerifin içerisine girmiş oluyor. İkinci mesele ise şu. Adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan nasihat talep ediyor. Ve bunu tekerrür ediyor. Buna rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselam ona tek cevap ile cevap veriyor. Oysa bu normalde Peygamberimizin ahlakından değil. Öyledir mi? Amellerin hayırlısı nedir ya Resulallah? Şudur. Sonra budur, sonra budur. Mesela, misal. Öyle mi? Yani amellerinden hayırlısı nedir? Vaktinde kılınan namazdır. Nedir? Vaktinde kılınan namazdır. Nedir? Vaktinde kılınan namazdır. Cık, yok. Amellerinden hayırlısı vaktinde kılınan namazdır. Anne babaya iyiliktir. Allah yolunda cihattır. Öyle mi? Bak peş peşe farklı şeyler sayıyor Peygamber. Kendisinden aynı konuda farklı cevap isteyen insanlara farklı cevap veriyor. Ama burada kendi genel yapmış olduğu uygulamaya vesselam farklı bir uygulama yapıyor. Vasiyet et, kızma. Vasiyet et, kızma, vasiyet et, kızma. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki birine yapılacak olan tavsiyelerde en önemli meselelerden bir tanesi kişinin kendi kızgınlığını, kendi öfkesini tutabilmesidir, öyle mi? En hayırlı olan budur. Veya anlarız ki kızgınlığı tutmak müessir olan amellerdendir. Yani zaten kızgınlığını tutan adam Peygamberin zikredeceği diğer zikredebileceği diğer vasiyetleri ve tavsiyeleri otomatik Ben bir araya getireceğinden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları izcikletmeye gerek duymamış kişiyi onlara götüren amelleri zikretmeye gerek duymuş anlaşıldı burası değil mi yani mesela diyelim ki şimdi bir adam size diyor ki misal bana tavsiyede bulun siz diyorsunuz ki işte e, namazlarını kuşuyla kıl bana tavsiyede bulun çokça oruç tut bana tavsiyede bulun mesela infak et bunu da diyebilirsiniz bir adama ama şunu da diyebilirsiniz bana nasıl tavsiye et. İhlaslı ol. Bana tavsiyede bulun. İhlaslı ol. Bana tavsiyede bulun. İhlaslı ol. Zaten ihlaslı ol demekle ben bu üçünü söyledim. Yani kalbinde Allah dışındaki her şeyi atıp bütün amellerini Allah için yapmak isteyen Allah'a razı etmek gibi bir derdi olan adam bu söylediklerimi zaten yapacak. Ama bu söylediklerimi yapan adamın ihlaslı olacak diye bir kaide yok. Öyle değil mi? Bana tavsiyede bulun. Mesela kardeşlerine güler yüzlü ol. ''Bana tavsiyede bulun suizan yapma, bana tavsiyede bulun gıybet yapma.'' Mesela, diyebilir Peygamberimiz. Ama bunun yerine şunu demesi zaten hepsini topluyor. ''Bana tavsiyede bulun, yani kızma.'' Kızmazsan zaten bunları yapmasın. Yani seni zahiri ve mesela şu ana kadar yaptığımız bütün dersleri düşünün. Hepsini iki kısımda toplayabiliriz. Müslümanın, Müslümana karşı işleyeceği günahları iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi zahiri günahlar, ikincisi batını günahlar. Zahiri olan neler? İşte sövmek, lanet etmek, hakaret etmek, dalga geçmek, yalan söylemek öyle mi? Bunlar zahiri olanlar. batını olanlar suizan, kin, haset vesaire. Peki hepsini ortak topladığımızda bir çoğunun çıktığı kapı neresi? Kızgınlık. Öyle mi? Bir çoğunun çıkmış olduğu kapı kızgınlık. Yani hepsi kızgınlıkla bir, birkaç tanesi müstesna, bir çoğu kızgınlıkla yapılan şeyler bunlar anlaşıldı. Ondan dolayı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kızma demesi kişiyi müessil olan, etkileyici olan başka haramlardan koruyacak olan bir amele teşvik etmesindendir. Zaten aynı sahabe başka bir rivayette diyor ki Peygamber vefat ettikten sonra ben baktım ki gazap bütün şerri kendinde toplayandır. Yani ben Peygamberimizin vefatından sonra demek düşünmüş. O da bizim bu düşündüğümüzü düşünmüş. Yani niye Peygamber Aleyhissalatu vesselam bana böyle bir şey söyledi. Sonra diyor ben baktım ki gazap bütün şerri kendisinde topladığından dolayıdır. İslam alimleri de demişler ki bu konuyla alakalı yani Peygamberimizin tekrar, tekrar etmesiyle alakalı demişler insanoğlu üç ayrı unsurdan oluşur. İnsanoğlu üç ayrı unsurun bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlardan bir tanesi nedir? Kuvve-i sinir sistemidir. Kuvve-i Şeheviyedir, insanın istek ve arzularıdır. Bir tanesi de kuvve-i akliyedir, akıl e, gücüdür, tamam? İnsan gerçekten bu üçünden oluşur. Yani insan istekleri ve şehvetleri yemesi, içmesi, yatması bunlardır. Kuvve-i insanın sevdikleri ve kızdıklarıdır. Öyle değil mi? Bir de kuvve-i akliyedir, insanın aklıdır. İnsan bu üçü ve bu üçünden teferru eden şeylerden meydana gelir demişler. Bu üçü istikamet bulduğu oranda, insan da hem Allah'a hem de kullara karşı müstakimdir. Bu üçü ihlal olduğu, fasit olduğu oranda, fesat karıştığı oranda insan hem Allah'a karşı hem de kullara karşı şeylik yapmaya başlar. E, hakları, hukukları ihlal etmeye başlar. Tamam mı? Gerçekten de öyledir. Mesela şehveti ölçüsüz olan bir adamın, şehveti ölçüsüz, istekleri ölçüsüz olan bir adamın Allah Azze ve Celle'nin koyduğu hududları e, tanıması mümkün müdür? Kulların hakkına riayet etmesi mümkün müdür? Yani adam için hırsızlık, gasp, Başkalarını dolandırma, mesela kul hakkına gideceği noktalar, faiz bunlar adamı ilgilendirmiyor ki. Adamın çünkü tamağı çok yüksek yani şehveti, arzusu, paraya olan düşkünlüğü çok fazla yüksek. Onun için ne Allah'ın koyduğu hudutları gözetir, ne kulların kendi üzerindeki hakkını gözetir. Akıl da öyledir. Mesela akıl haddini aştığı zaman, öyle mi? Allah'a karşı haddini aştığı zaman akıl ne olur? Kişi Allah'ın naslarını kendi aklına uyan ve uymayan diye ayırmaya başlar. Mesela ve bu ayrımla beraber ya küfre ya bidate ya fıska bunlardan bir tanesine düşer. İnsanlara karşı da akıl böyledir. Mesela diyelim sizin akıllı olmanız iyidir ama sizin kendinizi insanlardan daha akıllı görmeniz yani akıl sisteminizi haddinden fazla bir hat verme insanları küçümsemenize sebep olur. Öyle mi? Hakeza sinir de böyledir. Yani sinir yerinde ve ölçülü olduğu zaman sinir sistemi insan hem Allah'ın haklarını gözetir. Mesela ölçülü bir sinir Allah için kızarsın. Ölçülü bir sinir, Allah düşmanlarına kızarsın. Yani bera demiş olduğumuz müşriklerden, kafirlerden, mübdedihlerden beri olmayı, gazabını orada kullanırsın mesela. Ama ölçüsüz olan bir şey, Allah'ın sev dediğine kızarsın. veya o da Müslüman kardeşine e, kızarsın vesaire. Ondan dolayı İslam alimleri demişler ki zaten İslam'da varit olan bütün emirler ve nehilere bakın. Bu üç tane unsuru terbiye etmeye yöneliktir Kuvay-i akliye, kuvay-i bir de kuvay-i, şeheviyye. Tamam. Bütün emirler ve nehiler demişler bu üçünü zapt altına almak içindir. Çünkü bu üçünü zapt etti mi bir kul? Bu üçünü terbiye etti mi? Allah'a ve kullara karşı müstakimdir. Allah'a karşı müstakim bir kul. Kullara karşı müstakim bir kardeştir. Bu üçü haddini aştı mı? ve olması gerekenden geriye gitti mi? Bu sefer o insan Allah'a karşı iyi bir kul değil. Kullara karşı da iyi bir kardeş olamaz. Anlaşıldı? Bundan dolayı da demişler Peygamber buradaki nehide direkt sinir sistemine tealluk ettiği için kuvve-i Peygamberimiz ısrarla üst üste peş peşe karşısındaki adama kızma diye tavsiyede bulunmuştur, tamam? Peki burada e, aklımıza şöyle bir şey gelebilir, yani aklımıza şöyle bir soru e, gelebilir. Diyebiliriz ki peki bir Müslümanın bu kızgınlık gibi kötü ahlakı kendimizde var veyahut da önceden var yerleşmiş, bunu terbiye edebilmek için ne yapabiliriz? Tamam? Bunu terbiye edebilmek için ne yapabiliriz veya bundan kurtulabilmek için ne yapabiliriz? Şimdi birincisini zaten söyledik. Birincisi neydi? Heh. Bizi kızdıracak olan şeylerden, bizi kızdıran şeyleri hayatımızda güzelce tespit edip veya insanları kızdırdığını gördüğümüz şeyleri muhasebesini yapıp Bunlardan kaçmaktır, bunlardan uzak durmaktır, tamam? Mı? İkincisi, Şeriatı, e değil, şeriatta ona gelmeden önce kızgınlığın tam karşısında bulunan ahlakla ahlaklanmaya çalışmak ve o insanlarla beraber vakit geçirmeye çalışmaktır. Kızgınlığın tam zıddı nedir? Hilimdir. Kızgınlığın tam zıddı nedir? Sabırdır. Kızgınlığın tam zıddı nedir? Aftır. Öyle değil mi? Affedici olmak, helim sahibi olmak, sabır sahibi olmak, bunlar kızgınlığın tam karşısında duran şeylerdir. O zaman Müslümanın zaten biliyorsunuz ahlak ilmi iki unsurdan oluşur. Birincisi teskiyedir, ikincisi tahliyedir. Tamam? Teskiye ve tahliye. Tahliyeden kastımız bizim Türkçedeki tahliye değil. Yani. Teskiyeden kastımız arındırmaktır. Tahliyeden kastımız süslemektir. Tamam? Mesela bir arsanın verimli olmasını istediğimizde ne yaparız? Önce o arsayı taşından, pisinden, e, otundan arındırırız. Bunun adı tezkiyedir. Sonra ne yaparız? Tohum atarız o tarlaya. Bu defa tarlayı süsleriz, çiçek ekeriz, fidan ekeriz vesaire. İnsan nefsi de böyledir. Önce teskiye, yani var olan fucuru fıskı arındırmak için çaba göstermek. Sonra güzel ahlakı serpmek. O arındırdığımız mekana, arındırdığımız ortama güzel ahlakları seçmek. Yani bizi kızgınlığa götüren unsurlardan kaçındık. birinci maddemiz oydu. Öyle mi? Bu teskiye kısmına girer. Peki tahliye nedir? T süslemek nedir peki? Onu tahliye etmek. Onun zıddı olan güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Af sahibi olmaktır, helim sahibi olmaktır, sabır sahibi olmaktır. Ee, mesela. Bu defa bunu elde etmeye çalışacağız. Tamam? Üçüncüsü Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bize göstermiş olduğu şeriatta varit olmuş olan ee, kızgınlığı önleyici olan etkenlere yapışmaktır. Nedir mesela bunlardan bir tanesi? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْرِسِ Sizden biri kızdığında ayaktaysa otursun. فَاِنْ زَهَبَ عَنْهُ الْغَدَبُ وَاِلَّا فَلْيَتَّجِعُ Eğer ondan gazap giderse oturduğunda eyvallah gitmezse bu sefer ne yapsın? Uzansın. Bak bu otursun uzansın burada mesele bu değil. Burada mesele nedir? Hadisin işaret ettiği mana hal değiştirmektir. Yani hangi hale kızmışsan, hangi hal üzere kızmışsan, hal değiştirip vücudun dinmesini, sakinleşmesini sağlamaktır. Mesela bu odada diyelim kızdın mı? Çık odanın dışına. Otur. Geçmedi, uzandın, geçmedi. Çık odanın dışına git. Bu evde kızdın mı? Mesela bir şeyler yaptın, bu geçmedi. Vur kapıyı çık dışarıya git. Mesela içinde bulunmuş olduğun hali değiştir. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "İnnel gadabe mine'ş şeytanî ve inne'ş şeytâni hulik min Gazap şeytandandır ve şeytan da ateşten yaratılmıştır. "İnnemâ tutfa'u'n-nâru bil Ancak ateş su ile söndürülür. "Fe izâ gâdibe ehadukum felyetevaddâ." Sizden biri kızdığı zaman abdest alsın. Gazap şeytandan, şeytan ateşten, suyu ateşine söndürür, su söndürür. Öylese diyor sizden biri kızdığı zaman abdest alsın. Demek ki bir Müslüman kızdığında kızgınlığı ondan gelecek olan unsurlardan bir tanesi de nedir? Abdest almasıdır. Tamam? Yine mesela Peygamber Aleyhissalatu bir hadis-i şerifte iki tane sahabe tartışıyor. O kadar sahabe diyor ki o kadar ki şey oldular birbirlerine kızdılar. Damarları şişecek kadar. Yani seslerini birbirlerine o kadar yükselttiler ki sanki damarları şişmiş patlayacak. E gibi peygamber dedi ki vallahi ben öyle bir kelime biliyorum ki şayet o kelimeyi söylerse kendinde bulduğu kendinden gider. Ne demek yani? O benim ona öğreteceğim kelimeyi söylerse eğer o an içinde olduğu kızgınlık yani kendinde var olan damarlarını şişiren kardeşine karşı küfretmesini sağlayan o kızgınlık ondan gider. Nedir ey Allah'ın Resulü diyor sahabe? O da ne diyor? Auzu billahi mineşşeytanir racim. Yani ben şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diye. Demek ki ne yapacağız o zaman? Peygamber Vesselam'ın yani şeriatın bize göstermiş olduğu unsurları kullanacağız. Mesela bir rivayette e, alimler zayıf demişler buna. Peygamber diyor sizden biri kızdığında sussun. Sizden biri kızdığında sussun yani konuşmasın e diye söylediği söylenmiş. bu zayıf olmakla beraber bunlar bize neyi öğretiyor bu rivayetler? Yani insanın kızdığı zaman içinde olduğu hali değiştirmesi, Su, abdest gibi unsurlarla kendini serinletmesi vesaire. Bunlar bu ne içindir? Bu kızdıktan sonrası içindir. Yani bundan önce zikrettiğimiz iki madde kızdığımızdan önceydi. Tamam? Kızmadan önceki yapacaklarımız. Bu madde kızdıktan sonra yapacağımızdır tamam Bir de bununla beraber mesela özellikle e, yani kitaplarda genelde zikredilmiyor ama böyle biraz tecrübeyle sabit olan e, bir şey. Müslümanın kalbini diğer Müslümanlara karşı selim kılacak olan unsurlara yapışması. Yani bu çok önemli olan bir mesela. Bir Müslümanın kalbini diğer Müslümanlara karşı selim olacak unsur yani selim kılması e, lazım. Bu da bazı unsurlarla e, bir araya gelir. Mesela ne olabilir bu örneğin? Çünkü bu bir kere oturdu mu kızgınlığın önüne geçer. Ama bu bir kere oturmadı mı insan İnsan sürekli e, Müslümanlara karşı şey olabilir. E, kızgın olabilir. Mesela ne gibi? Örneğin bunlardan bir tanesi, buna çaba sarf etmek. Daha önce bir tane sahabenin kıssasını anlatmıştım size. Öyle değil mi? Demiştim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte otururken diyor ki birazdan cennetlik olan biri bu kapıdan içeriye girecek. Bir tane sahabe de geliyor içeriye oturuyor. Tabii sahabe içeriye oturunca Abdullah i̇bn Amr i̇bn As, ben diyor bu adamı takip etmem lazım. Yani bu adam ne yapıyor ki? Ne ediyor ki bu adam? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyadayken ona cennetliktir diyor. Gidiyor babasına diyor ki ben birkaç gün eve gelmeyeceğim. Gidiyor o müslümana da diyor ki ben babamla tartıştım, babamla kavga ettik. Yani biraz aramızda problem var. Eğer müsaaden varsa ben senin evinde kalmak istiyorum. O da diyor buyur gel kal. Neyse gidiyor adamın evinde kalıyor bir gün, iki gün, üç gün. En son adama diyor ki ya vallahi ben senin bizden bir farkın yok. Yani bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorsun. Bizim yaptıklarımızı yapıyorsun yani bir ekstra yok senin hani gözle görülür göze çarpar bir ekstra yok. Peki seni yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sana bu cümleyi söylemesindeki hikmet nedir? Bu adam cennetliktir diye. O da diyor ben bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki ben her gece yatmadan önce kalbimi Müslümanlara karşı ya yani kalbimde hiçbir şey kalmıyor Müslümanlara karşı. Gece uyuduğumda hani başımı yastığa koyduğumda kalbimde Müslümanlara karşı bir şey kalmıyor. Diye. Kalbini demek ki temizliyor. Kalbini Müslümanlara karşı arındırıyor. Kime kızmış, kime kim var, kime nefret var bundan arındırıyor. Ve bu şekilde e, uyuyor. Bu yani varsa eğer beni cennete götürecek olan bir amel, benim hayatımda ekstra olan bir tane amel budur e, diyor. Şimdi onun için mesela Müslümanın kalbini Müslümanlara karşı selamette kılacak olan amellere yapışması lazım. Bunun en büyüğü de duadır. Yani duadan bu konuda daha büyük bir unsur olamaz. Tamam çünkü insan kendisi için dua ettiği hatasına, hatasını bak. Bir insanın hatasını dillendirmek, insanı birçok şeye götürebilir. Gıybete götürebilir, kine götürebilir, onu küçümsemeye götürebilir. Kendi hatanı görmemezliğe götürebilir. Bunlar afetlerdir. Yani milletin hatasını konuşmanın afetleridir. Nasihat da öyledir mesela. başkaları mesela ilim talebelerinin davetçilerin en büyük afetlerinden biri nedir? Budur. Başkalarını anlatırken o başkalarında gördükleri eksiklikler, kendilerindeki eksiklikleri görmeye, engel olmaya başlar. E zamanla bu bir afettir. Mesela davetin afeti, insanlarla ilgilenmenin afetlerinden bir tanesi de budur. Bunun en güzel yolu nedir? Mesela bir Müslümanın bir problemine, bir hatasına içten içe üzülüp sürekli ona dua etmektir. Yani şeytanın burnunu yere sürtüp ona dua etmektir. O zaman bu rahmani bir şey olduğu için yani hataya karşı rahmani bir yöntemle, uslupla yaklaştığımız için Allah'ın izni Allah da kalbimizde o müslümana karşı hiçbir kızgınlık, hiçbir şey bırakmıyor. E özellikle mesela bizim gibi insanların buna çok fazla ihtiyacı var. Tamam, niye? İnsanlarla beraberiz. Sürekli işte ya okuyoruz, davet yapıyoruz, o bir şeyler yapıyoruz yani, öyle mi? Ve birbirimize kızmamız çok normal. Yani çünkü insanız ve bir arada yaşıyoruz. İşte o kızgınlığın bizde tesir bırakmaması için yani o kızgınlığın su izana, kin'e vesaire dönüşmemesi için en güzel yöntem nedir? En güzel yöntem dua etmektir. Aksi halde o kızgınlık zamanla ister istemez bir su izana, bir kin'e, bir ön yargıya şey yapabilir. Bir ön yargıya dönüşebilir. Anlaşıldı? Şimdi burada biz bunu böyle anlatırken genelde ortaya şöyle bir tablo çıkabilir. Yani İslam kızgınlığın her türlüsünü mü yasaklamıştır? Hayır. İslam kızgınlığın her türlüsünü yasaklamamıştır. Niye? Çünkü mesela peygamber Aleyhissalatu vesselamla ilgili Ayşe annemiz diyor ki: "Ma intaka ka Rasulullah sallallahu aleyhi ve Selleme li şahsih kat." Peygamberimiz kendi nefsi için hiç kimseden intikam almadı. Yani kimseye kızgınlık duyup kimseye kin duyup ondan intikam almadı diyor. İlla entuntahaka hurumatillah feyntakim ancak diyor Allah'ın hadleri ve hududları çiğnenirse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zaman intikam aldı diye. Bak dikkat edersek burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızgınlığını yani Ayşe annemiz onu izlediğinde iki kısma ayırıyor. Bir kendi nefsi için olan kızgınlığı, iki Allah Azze ve Celle'nin hadleri ve hududları için olan kızgınlığı. Birincisinde Peygamberimiz çok sakin. Yani birincisi için mesela nereden biliyoruz? Enes Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetini yapıyor on sene boyunca. Enes ne diyor? Vallahi bana of demedi bir gün. Yapamadığın bir şeyi niye yapmadın demedi. Yanlış yaptığın bir şeyi niye şöyle yapmadın demedi. Hatta ehlinden bazıları beni azarlamak istediği zaman dedi ki şayet Allah dileseydi olurdu yani. Karışmayın çocuğa. Hani eğer Allah dilemiş olsaydı e, bu işi olurdu diye. Niye? Çünkü Enes radıyallahu an peygamberimizin şahsi işlerini yapıyor. Enes radıyallahu an peygamberimizin şahsi işlerini yapıyor. Ama aynı peygamber Mesela e, Hazreti Muaz'a ne görevi vermiş? İmamlık görevi vermiş. Öyle değil mi? Muaz ise tutmuş imamlık yaparken insanları bıktırmış. Nam peygamber ona kızmış mesela. Öyle değil mi? Ona sinirlenmiş. Demiş ki Efettanun ente ya Muaz. Yani sen insanları fitneye düşüren bir adam mısın demiş. Başka rivayete demiş inne minkum enne minkum le Sizin içinizden insanları nefret ettirenler vardır demiş peygamber Aleyhisselatü vesselam. Bak Muaz din adına vermiş olduğu bir görevde Muaz yanlış yaptığından dolayı peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona kızmış. Yine mesela bir gün peygamberimiz evde otururken bakmış ki sahabe kapının önünde tartışıyor, öyle mi? Çıkmış, sahabe diyor ki biz onun kızdığını yüzünden anladık. Çünkü peygamberimiz kızdığında ne olurdu? Yüzü sanki ikiye bölünmüş nar gibi olurdu. Yani şey olurdu kızarırdı peygamber Aleyhisselatü yüzü. Onlara diyor ki Allah'ın ayetlerini birbirine vurmayın. Allah'ın ayetlerini birbirine vurmayın. Çünkü sizden öncekileri helak eden şey buydu. Yani bilmedikleri bir konuda o bir ayet söylüyor, öbürü bir ayet söylüyor. Kendilerince tartışma e, yapıyorlar. Bu şekilde Allah Teala'nın gazabını çekiyorlar üzerlerine. Ne yapın? Bildiklerinizle amel edin. Bilmedikleriniz ise gidin. Bilmedikleriniz ise gidin ehil olanlara sorun diyor peygamber olesat Niye? Bak burada peygamberin kızgınlığının nedeni nedir? Peygamberin kızgınlığının nedeni aleyhissalatü vesselam, yaptıkları amel onları helaka götürecek çünkü. Dine taalluk eden bir meseledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan dolayı onlara ne yapmıştır? Onlara kızmıştır. Herkese örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Peygamberimizin hayatında çok hilim, sabır ve afla davrandığı yerler var. Misal, Peygamberimizin hayatında çok şiddetle davrandığı yerler var. Fark, biri kendi nefsi için, öbürü Allah için. Bu aynısı Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın şeyhinde de var. Ee, sahabesinde de aynı şekilde. Mesela Ebubekir radıyallahu an. Öyle değil mi? Ayşe annemizin meselesinde Hazreti Ebubekir kızdı mistaha. Allah Teala onu düzeltti. Çok ağır bir mesele olmaz. Çünkü şahsi bir mesele bu. Yani Hazreti Ebubekir'in kendi ailevi şahsi bir meselesi. Ama Hazreti Ebubekir'in riddet günündeki kızgınlığı bütün İslam tarihi tarafından övülen ve İslam'ın baki kılan unsurlardan bir tane olarak zikredilmiş, öyle mi? Demek ki kızgınlık iki türlü Bu nehyettiğimiz, konuştuğumuz hangisidir? İnsanın kendi nefsi ve şahsı için olandır. Ama İslam için olan, Allah için olan kızgınlığa gelince bu matluptur, gereklidir. Yani mesela kıyamet gününde cehenneme gidecek bir zümre de kimdir? Allah'ın hürmetleri çiğnendiği halde yüzü ekşimeyenlerdir. Öyle değil mi? Allah'ın hürmetleri çiğnendiği halde yüzünü ekşitmeyen insanlardır. Mesela kızmayan insanlar, kalbinden münkere karşı gazap, kin, bir kerihlik hissetmeyen insanlar, imanın en zayıfının da alt noktasına düşecekler. Yani kızgınlık dinde şarttır. Ne için şarttır ama? Allah için, Rasûlü için, O'nun dini için şarttır. Ama normal kincinin kendi şahsi meselelerinden dolayı ise kızgınlık yerilmiştir, kızgınlıktan uzaklaştırılmıştır, Müslümanlar uzaklaştırılmıştır, tamam ve dediğimiz gibi bu saydığımız bütün meseleleri eğer düşünürseniz ee, kızgınlık insanda hasıl olduğu zaman kardeşliğin kardeşlik hukukunu gözetmesi mümkün değildir. Hem zahiri hem de batini. Öyle mi? Şimdi anlattıklarımızı bir özetleyelim. Mesela ben sen bir kardeşim olaraktan ne sana zarar vereceğim kapsamlar nelerdir? Sana hakaret ederim. Senin gıybetini yaparım. Senin sui yaparım. Sana küfür ederim. Seninle kavga ederim. Doğru mu? Fayda vereceğim bablar nedir? Sana dua ederim. Öyle mi? Seni överim. Olmadığın yerde mesela. Suyu yapmak yerine seni överim mesela. E, sana hediye veririm. Örneğin. E, sana güler yüz gösteririm mesela. Seni sevdiğimi sana söylerim. Bak tam zıddı olan şeyler. Öyle mi? Kavga etmem seninle yardımlaşırım. Dayanışma yaparım. İçinde olduğun sıkıntıları gideririm. Mesela bak tam şey. E, karşılıklı iki tane şey, e, unsur. E şimdi bu birincisinin hepsine beni iten şey kızgınlık. Öyleyse kızgınlık benim kardeşime zarar vereceğim bütün kapsamlarda etkin olan amellerdendir. Beni bundan alıkoyacak olan fayda, yumuşaklık, hilf, af, sabır yani bu saydıklarımın olabilmesi için bende var olması gereken bu tarafta olanlar. Tamam Öyleyse konumuzla bağlantısı kendiliğinden çıktı ortaya. Kızgınlık Müslüman'ın, Müslüman'a zarar vereceği kapsama giren birçok konunun tetikleyicisidir. Af, sabır, e, bunlar da helim, Müslüman'ın, Müslüman'a fayda vereceği e, birçok babın tetikleyicisidir. Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğimiz bir şey? Biz de kardeşliğiniz edilen e, müessir ameller iki tanedir. Suizan ve bencilik olduğunu Şimdi baktığımız zaman suizan mesela bencilik, bunları tetikleyen şey o da onun temelidir diyebiliriz. Bu da tetikleyici unsurlardan bir tanesidir. Şimdi suizan her zaman kızgınlıktan olmaz. Yani o senin söylemiş olduğun suizandan kaynaklı, kızgınlıktan kaynaklı olan suizan. Mesela bir de fıtratı pis olan insanlar var. Yani adamın içi hapis. Hani kısa kızmasa baktığı her işte kötüyü görüyor. Yani hiçbir zaman şöyle mesela bardağı eline aldığında bu da buraya kadarı dolu, buradan sonrası boş. O burayı görmez yani. Bak buraya kadar su dolmuş, bunu kesinlikle görmez. Bak şurada boşluk var, der. Tamam Yani bu bir de bu tip şeyler var. Ee, suizan var. o da diyelim neden kaynaklı suizan var? Kızgınlıktan değil de gıybetten kaynaklı suizan var. Yani işte çokça insanlar hakkında konuşmaktan dolayı ve insanlar hakkında konuşulan ortamlarda bulunmaktan dolayı insanlar hakkında yargı oluşturan insanlar. Mesela bu kızgınlıktan dolayı değil. Öyle değil mi? Bir de kızgınlıktan dolayı olan var. Yani birini sevmesin, sevmediğinden dolayı ona adalete davranmasın. Çünkü şeydir. Yani Lokman Hazreti Lokman'a nispet edilen bir söz var. O söylememişse de doğru olan bir söz. Kendi oğluna tavsiyelerde bulunuyor ya. Tavsiyelerden bir tanesi de diyor ki eğer birini kardeş edinmek istiyorsan onu kızdır. Eğer kızdığı halde sana insaflı davranıyorsa onu kardeş edin. Ama kızdığında insaflı davranmıyorsa sana, onu kardeş edinme diyor. Tamam mı? Çünkü kızdığında insan itidal dairesinden çıkar. Yani kızan insan itidalden çıkar. Kızmasına rağmen bir insan karşıdakine karşı insaflıysa, bu onun adalet duygusunun çok kuvvetli olduğunu gösterir. Öyle mi? Bak bu kızgınlığın affediler yani. Kızdı diye suizan yapan, kızdı diye ön yargıda bulunan, kızdı diye adamın bütün güzelliklerini bir anda silen, cık, bunu kardeş edinme diyor kendine. Ama kızdığı halde sana insaflı davranıyorsa o senin kardeşindir, onun kardeş edinebilirsin diyor. Tamam? Yani her su izanın tetikleyicisi kızgınlık değildir. Bazı insanlarda bu ahlaktır. Hiç kızmasa da gene de insanlarda güzel olan bir şey, güzel olanı görmeyi bilemez yani hiçbir zaman. Bu tip insanlar da maalesef çok ve bunlar genelde özellikle Müslümanların arasında olduğu zaman. Bu tip insanlar, bunlar Müslümanlar. E O Kur'an-ı Kerim'de bir sıfat var ya münafıkların bir sıfatı وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ yani Sizin içinizden, sizi yavaşlatanlar var, sizi ağırlatanlar var diyor Allah Azze ve Celle. Bu münafıkların vasfı, yaygara koparıp dedikodu yapıp sürekli Müslümanlara gittikleri yoldan şey yaparlar, Müslümanları gittikleri yoldan yavaşlatırlar. Bu bir huy, bu bir ahlak. Bunun karşısında ne var? Bir de teşvik edici olanlar var. Yani mesela örnek veriyorum, adam bir ortama gelir, bir ortamda yapılan İslami bir çalışma vardır, örneğin, ee, bakarsın dersin ki maşallah bak bir, burada bir çalışma var, iki, bak bu insanlar bir araya toplanmış, i̇şte üç, bak şu yapılıyor, i̇şte dört falan sayarsın, sonra dersin bir de, bak bununla beraber, mesela diyelim ki ortamda şu olsa daha güzel olurdu, bu olsa daha güzel olurdu, şu olsa daha güzel olurdu, öyle mi? Bak senin bu yaptığın eleştiri bu bile insanlara hız veren bir eleştiridir, yapıcı eleştiridir, öyle değil mi? Ama sen diyelim geldin ortama, adamların yaptığı bütün emeği hiçe saydın. Misal, ya şu şöyle olur mu? Bu böyle olur mu? Bu cam böyle olur mu? Bu kapı böyle olur mu? Bu Adam diyecek, ya biz en iyisi bu işi bırakalım. Yani madem bu kadar uğraşıyoruz, bir tane güzel yok içerisinde. O zaman biz bu işi bırakalım, iş yapmayalım. Bak onu ağırlaştıran bir unsur var ama güzellikleri görüp, güzelliklere ham eden, kötülükleri görüp onun düzelmesi için çaba sarf eden insanlar ise bunlar yapıcı olan insanlardır. Gerçekten de öyle yani. Mesela bu tip insanlarla insan bir mecliste oturduğu zaman Allah muhafaza diyor yani. Hani bırakayım gideyim yani bu işler ne ilim ne daveti bir tanesi bana göre değil. Bırakayım gideyim çünkü bunaltıyorlar insan yani. Gözleri kara olduğu için dünyayı kara görüyorlar. Sana da dünyayı kara gösteriyorlar. Oysa Müslüman nedir? Müslüman kendi nefsine olan da hep olumsuzlukları görür. Yani sorumluluklarımızda hep olumsuzlukları göreceğiz. Mesela benim sorumluluğum nedir? Size ders vermektir. Anlatabiliyor muyum? Ben burada hep olumsuzlukları görmek zorundayım. Kendi nefsimle alakalı. Sebep, ta ki kendimi yetiştirmek için sürekli önümdeki kapılar açık olsun. Öyle mi? Tamam ben çok iyi bir hocayım dediğim gün, benim bir hoca olarak kendime katacağım hiçbir şey kalmamış demektir. Ben çok iyi biliyorum bu meseleyi dediğim gün, benim kendimi o mesele ilgili katacak hiçbir şeyim kalmamış demektir. Öyle mi? Ama sürekli o konudaki eksikliklerimi düşünürsem kendimi geliştirmeye açık bir alan olarak tutarım. Öyle mi? Ama insanlarla ilgili adaletli olmam lazım. Hem güzel olanı görmem lazım, hem eksik olanı görmem lazım. İkisini dengelemem ee, lazım ve bu şekilde amel etmem lazım. Eğer insanlarda gördüğüm eksiklik beni harama götürüyorsa da bu işi terk etmem lazım. Öyle mi? Mesela diyelim ki ben kardeşlerimin eksikliklerini gören bir insanım ama bunları görmenin bana mesela şu, şu şekil gördükten sonra etkisi bende bu olumluyla beraber olumsuzu bir kıstası oturtuyorum. Kardeşlerime dua ediyorum ve düzelmeleri için elimden geleni yapıyorum. Gerek nasihat ediyorum diyelim ki gerekse kızıyorum belki de gerekse elinden tutuyorum ateşten çekiyorum. Bu bana hiç bir zararı olan bir amel değil öyle mi bunu görmek ama benim bunu görmem benim kendimi görmekten beni ihmal ediyorsa, benim bunu görmem karşımdakini kırmama sebep oluyorsa, benim bunu görmem ona karşı suizan oluşturmama, ön yargı oluşturmama sebep oluyorsa o zaman benim insanların hatasını görüyor oluşum şeytani bir gözledir. Tamam bu kızgınlığım veya oluşan kızgınlık şeytanidir. Benim bundan hemen şey etmem lazım, uzak durmak lazım. Yani yoksa şöyle anlaşılmasın, hani her eleştiri şey değildir. Allah da Kur'an'da peygamberi ve sahabeyi eleştirdiği noktalar var. Ama bunlar yapıcı, hayra teşvik edici eleştirilerdir. Bir de münafıkların eleştirileri var. Bunlar ise yavaşlatan, ağırlatan, insanı yoldan alıkoyan şeylerdir, eleştirilerdir. Tamam Başka sorusu olan konuyla alakalı? Sorusu olan? وآخر دعوانا ينخبر الله يهرم